Bayram Gün doğa ülkemize, bayram o bayram olur. Bayram bir neşe ve sürur günüdür. Bilhassa manasını bilenler için insanlar sevinçli ve huzurlu görünürler bayramlarda. Yaratıcının affına mazhar oldukları, cürmü hatalardan kurtuldukları, Geçmişi ve geleceği bir kere daha iç içe yaşadıkları için. Her bayram, milletin gönlünde bir huzur, vatanın simasında bir sürür olarak belirir ve bir sürü hatıraları tedai ettirmekle de kemale erer. Bayramların tedavi ettirdiği bu hatıralardan gönüllere akıp gelen mutluluklar, bazen o günlerdeki zevk ve şenlikleri gölgede bırakacak kadar renkli, derin ve muhteşem olur. Bizler her bayramda geçmişi ve geleceği hayallerimizde yan yana getirerek muhteşem atalarımızın elleriyle gökçek yüzlü torunlarımızın başlarını aynı anda öper, mazi ve müstakbelin bütün mutluluklarını vicdanlarımızda duyarak sonsuz zevklere ereriz. Karamsar ve bedbin gönüller bundan bir şey anlamasalar bile, geçmiş, dasitani bütün renk ve cümbüşüyle, Gelecek bin şevkü tarabıyla her bayram başlarımızın üzerinde bir gökkuşağı haline gelir ve bize en parlak şehrayinler ve donanma geceleri yaşatır. Evet, hangi saadet vardır ki geçmişimize ait tabloların bütününü, geleceğe ait en çarpıcı manzaralarla yan yana müşahede etmekten doğan görüllerimizin mutluluklarla dolmasına denk gelebilsin? Duygu, düşünce ve kalbi itibariyle hazır zaman gibi geçmiş ve gelecekle de alakadar olan, onlardaki haz ve zevkleri vicdanında duyabilen insan ruhu bayramı böyle kanatlanmış ve zamanın üstüne çıkmış olarak çok farklı buğutlarda idrak eder. Bu manada idrak edilen bir bayram, günü birlikçilerin mesaj ve beyanlarıyla anlatmak istedikleri bayramlardan çok farklıdır onların geçmişten ve gelecekten koparılmış, alabildiğine ölgün ve solgun bayramları, çocuklara şeker dağıtmak için tayin edilmiş birer gün olsalar bile, katiyyen bayram sayılamazlar. Her bayram bana geleceğin rengarenk şehrainleriyle gelir, en tatlı ve en çarpıcı tarihi levhaları kalbime aksettirir, öyle gider. Ben o gelip giden bayramlarda,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 Onların gönlüme boşalttıkları ruhani zevklerini vicdanımda hisseder ve emsalsiz dakikalar yaşarım. O iklimde yaşlıları çok muhterem ve insanlığa yükselmiş, gençleri iffetli ve nefsini frenlemiş, çocukları güne bakanlar gibi rengarenk ve yukarıdan gelen ışıklarla yüzleri hep aydın, kadınları bu sihirli cümbüşün hazırlayıcısı olarak tahayyül eder, iliklerime kadar hazlara gömülürüm. Ve yine o iklimde, idare en hassas ve usta ellerin işlediği gergefler gibi ölçülü, nizam ve asayiş, Kaneviçeden çıkmış bir nakış mezuniyeti içinde belirir gözümün önünde. Teba ve baş yüceler topluluğu yan yana ve ahenk içindedir, geleceğe ait bu senaryoda. Adalet coşkun, ve şehbal açmıştır her tarafta, zulüm sarsık, yılgın ve mecalsizdir. Ne zalimin hayhuyu duyulur o alemde, ne de mazlumun iniltisi. Mektepler kainatın sırlarını çözmeye çalışan birer laboratuvar gibi sıra sıra geçer hayalimden bayramlarda. Ve çıraklarını gökler ötesi esrara ulaştıran yüce kâmet muallimler görürüm o mekteplerde. Yüzlerinde aydınlık, içlerinde samimiyet ve düşüncelerinde istikamet yüce muallimler. Bayramlarda davul sesi duyar gibi ol serhat boylarında ve gürül gürül Fatih orduların tarrakaları gelir kulaklarıma. Dünya muazenesi için tehlikeleri göğüsleyen ve devletler arası dengeyi temin uğrunda, yaşama haz ve zevklerini feda etmiş Fatih orduların tarrakaları. Her bayram böyle renk ve gülbanklarla doğar ruhuma. Her bayram ilhamları ve hatırlattıklarıyla mest eder gönlümü. Yummuş, yıkanmış ve bütün bütün yenilenmiş hissederim kendimi. Hissederim de keşke hep bayram olsaydı derim. Bazılarına göre bunlar birer hayal, bazılarına göre de Binlerce misali geçmiş yüce bir ideal ve emareleri çoktan ufkumuzda belirmiş, ölümsüz hakikate kısa bir meal.